Aslında her sene bir de yurt dışı, komşu ülkelerden birine giderdi. Azerbaycan'a, Gürcistan'a falan. Bu sene galiba biraz imkansızlıklar ya da başka nedenlerden dolayı yurt dışı yapamıyor, komşu ülkelerden birine gidemiyor. Çok güzel bir festival, ben yıllardır izlerim. Bu siyasal sinema diye ayrılan bölümde de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 tabi mesela şöyle bir soru var orada ülkelerin değişik ülkelerin darbeyle hesaplaşma tarzlarını farklı kılan faktörler neler olabilir? Şu hmm. Türkiye, Brezilya, Yunanistan Şili, Portekiz vesaire bu ülkeler neden farklı yollar izlediler sinemada mesela? Neden diye?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 Yani 48 yıl sürbesi demek ciddi bir direnişin kalmamış olması demek. Hangi nedenle olursa olsun darbeyi devirecek, darbeyi sona erdirecek bir toplumsal itiraz, bir toplumsal karşı koyuş ya denenmiştir, başarılı olamamıştır ya da denenmemiştir. Bir kaderine razı olma hali doğmuştur diyebiliriz. Evet. Portekiz'de Açıktır ki 48 yıl boyunca darbeyi taciz edecek, rahatsız edecek, çekilmesini sağlayacak bir toplumsal muhalefet oluşamadı. 48 yıl süren bir diktatörlükte bir süre sonra insanlar hayatlarını bu yönetime göre ayarlarlar.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 Evet yani Portekis sineması da bu dönemle ilgilenmedi neredeyse yok saydı. E, evet yani hatta şöyle bir makale var bu e, 48 filminin yönetmeni ona atıf yapar çok da kızgın bir e, çok başarılı bir kadın yönetmen Diaz e, şey der, aslında faşizm hiç olmadı. <gülüyor> yani böyle bir yazı var <gülüyor> ve ona atıf yapıyor oysa o dönemde çok, e, çok e, zorun teknikleri bütün diktatörlükler tarafından kullanılır.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 E, 74'te daha sonra Avrupa bir oluyor falan ama Portekiz'i çok iyi bilmiyoruz e, Hakkı hiç bilmiyoruz diyebilirim evet. benim e, e bir biyatından tabi José Saramago e, dışında yani o çok bilindiği için dışında çok sevdiğim bir yazar var Fernando Pessoa evet Ee, onun en önemli kitabı bilirsin. Ee, huzursuzluğun kitabıdır. <gülüyor> ben onu bir Türk Portekiz'in ruh hali olarak görürüm. Yani e, hakikaten huzursuzluğun e, ülkeşidir diyebiliriz. Sanırım zamanımız akıyor böyle sohbet evet. içinde. Bir Türkiye... E... Türk, evet. Şimdi onu da hemen e, oraya geçecektim. Ben bir kısmını, büyük bir kısmını da görmediğim için bu filmlerin biraz evet. e, kötü bir e, diyalog. <gülüyor> yok yok sayılır. ama Türkiye'yi konuşabiliriz evet. <gülüyor> şimdi e, benim Türkiye'de e, 12 Eylül sineması diye e, hani adı konan dönemle ilgili e, söylediğim bir şey var e, 1986'da başladı o dönemin filmleri işte e, adları, e, yani birkaç tane arka arkaya sıradığımızda ses vesaire gibi geliyor aklımıza e, işte sen türkülerini söyle filmi falan Türkiye'de 12 ile hesaplaşma adına üretilen filmlerin çok büyük bir kısmı çok bir, uzun bir dönem. Yani 2000'lere kadar. Bir tür kendi kendine acıma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 darbe algısı darbenin kötü bir şey olduğu algısı yaygınlaştı ee, diziler de o dönemde ortaya çıkmaya başladı Çemberimde Güloya e, gibi işte Hatırla Sevgili ardından Bu Kalp Seni Unutur mu evet. dizisi ki bence Hatırla pardon özellikle e, Çemberimde Güloya e, çok başarılı bir diziydi yani darbeyi e, sıradan hayatlar üzerinden Sıradan insanlara etkisi üzerinden anlatabilmek bakımından başarılı bir diziydi o. <Gülüyor> Ve sonra işte Sırrı Süreyya'nın Beyner Milliler filmi geldi. Beyner Millel filmini farklı kılan da buydu zaten. Yani sadece bir solcu aydının acısını anlatmıyor. Daha doğrusu esas olarak onu anlatmıyor. Darbenin herhangi bir yerde...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 E tabi kayıp filminin bizim açımızdan da bir başka önemi var. İlmaz Güney'in Yol filmiyle 1982'de Kanda büyük ölçüde paylaştı. Ama kayıp filminin yarattığı etkiyi düşünürsek o dönem Şili Cuntası büyük ölçüde kendini unutturmuştu artık. Dünya kamuoyu fazla ilgilenmiyordu. Evet, şimdi tekrar birdenbire dünyanın evet. ortasına patlayıp, ben o film, yani Ender Burr festivalde, darbe filmleri, festivalinde gösterilen filmlerin, itiraf edeyim ki oldukça azını seyretmiş biriyim ama e, gördüğüm filmlerden biri bu e, şey, e, kayıp, film. kayıp filmi, orada da bu Jack Lemmon'ın e, temsil ettiği karakterin, Horman,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 Ee, evet. Çok büyük işte hesaplaşma sinemasının böyle bir e, işlevi vardır yani unutturulana karşı bir başkaldırıyı e, kurbanların mağdurların acısına saygıyı hatırlatmayı onların acısını kamusallaştırmayı becerebilmek.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 yapılmasını bekliyoruz ee, özellikle e, bu faili meçhul cinayetler meselesi e, Türkiye'nin en büyük yarası tanıyan yarası e, ve bunun henüz tam anlamıyla bir sineması yok bizde bir tane Mindit filmi var Milaz Bezar'ın özellikle Kürt bölgesindeki faili meçhul cinayetlerle ilgili bence çok çarpıcı bir film mutlaka izlenmesi gerekiyor anlatılması gerekiyor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 atlatamıyor. Gözlerinde bir kızgınlık ve çok haklı, çok meşru bir öfke var. Ee, bir yerde işte soruluyor kendisine. Ee, hani bu tür cinayetleri duyduğunda ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Öncelikle çocukları düşünüyorum diyor. Ee, o Katledilen insanların çocukları hemen geliyor aklıma diyor. Ve ben mesela Hrant'ın ailesiyle gidip tanıştım. Çocuklarıyla tanıştım. Hablemitoğlu'nun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 Bu ara tabii hakkını teslim etmek gerekiyor. Ee, büyük adam, şey, küçük adam büyük aşk mıydı? Ee, evet. Büyük adam küçük aşk mıydı şimdi dersi? O filmde de bu çok başarılı bir şekilde anlatılmıştı. Evet çocukların yetişmesi. Handan İpekçinin miydi? Ee, film şimdi tam hatırlayamadım yönetmenini.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 Ee, iyileşecek yaraları olduğu sürece geçmiş bugün olarak kalır diyor. Yani kapanmamış yaraları varken geçmişte kapanmıyor. Bugün olarak varlığını sürdürüyor. Ee, o nedenle hem e, hesaplaşmanın siyasal yöntemlerini bulmak zorundayız hem de bunun sanatını, edebiyatını sinemasını e, dünyaya tanıtını kabul ettirebilecek biz de kurmak zorundayız. Yani Türkiye sinemasının özellikle hesaplaşma e, meselesi açısından dünyada kalıcı ses getiren, etki bırakan film ürettiğini söylemek eee sonuçta işte benimiller hariç pek mümkün değil. Evet. Peki galiba süreyi de tamamladı. <gülüyor> Bugün de böyle bir sinema, sinema oldu. Siyasal bir sekonuydu gene. Çok teşekkürler. <gülüyor> ee, yayın iyi yayınlar derim onda. Türeğin Aydınlar İstanbul'luyum ben de. Evet. <gülüyor> Hoşça kalın. Mevvuto. hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.